Festival want to ask you for, for being all down Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileğen. Festival günlüklerinden herkese merhaba. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyen. Ee, bu hafta festival günlüklerinde e, herhangi bir festivali değil e, biraz değişik bir program yapacağız. Festival ruhunu konuşacağız. Birçok festivale katılıyoruz, Bir o kadarını da takip ediyoruz ve o festivalleri ortaya çıkaran ruhtan bahsedeceğiz, ülkemizin gündemindeki konularla da bağlantılı olarak. Biz festival günlükleri olarak bu iki durumu aslında festivallerde çok paralel olduğunu, ikisinin birbirinden ayrılamaz öğeler olduğunu görüyoruz. O yüzden bugün birazcık size tarihteki önemli müzik festivallerinin çıkışı ve bu çıkışı sağlayan organizatörlerin ve sanatçıların duruşları ve dolayısıyla artık günümüzde çok da sıkı ama aslında olması gereken festival ruhunun ne olduğunu biraz anlatmaya çalışacağız. Zaten günümüzdeki festivalleri üzerine işte line-up'lar, programlar ee, ...ve diğer aktivitelerle ilgili konuşmamamızın sebebi... E, ...günümüzde artık biraz o ruhun kalmaması... ...hem katılımcı olarak hem de... ...festival... E, ...organizatörleri olarak... ...çünkü artık sistem... E, ...dünyanın bir sistemi var... ...bu sistem üzerine artık her şey yapılıyor... ...ve festivallerde tabii ne yazık ki... E, ...bu sistemin içerisinde yer alıyorlar artık... ...yani ilk duruşları... E, çok farklı noktadaydı. İşte Woodstock, Glastonbury, Pink Pop gibi festivallerin çıkışı tamamen e, gençlerin bir şeyleri artık e, baş kaldırıları, isyan etmeleri ve kendi hayatlarını e, daha e, dünyaya uyarlamaya çalışmaları. Shizigetti de buna benzer bir şey var. Kuruluşunun tamamı Özgürlük Adası. Ve bu festivaller tamamen özgürlük, savaş karşıtı, insan haklarına dayalı, hayvan haklarına dayalı, doğa haklarına dayalı düzenleniyor olması. Günümüzde tabii bu artık en başta dediğimiz gibi kalmadı. Bu hafta da acı bir olay yaşadık işte pazartesi. Ve bu gençlerin de istekleri, arzuları bu yöndeydi. Yani saldırılan, katliam... ...yapılan, öldürülen insanların ve çocukların seslerini e, duyup oraya oyuncak götürmek isteyen bir grup gencimizi katlettiler. Bu çok değişen bir şey değildi. Yani dünya üzerinde sadece festivaller değil, müzik de böyleydi. Billy Brake, Christie Moore, John Lennon e, ve daha pek çok sanatçı her zaman müziğine... ...bu durumları ve bu haykırışları yansıtmıştır. Zaten sanatçılık bana göre, yani bunu gerektirir. Sanatçılık sağduyudur ve çevresindeki her şeyden... ...çünkü yararlanabildiğin için... ...bu ressam olabilir, müzisyen olabilir... ...çevremizden beslenen insanlarız, sanatçılar olarak. Doğal olarak bu tarz durumlara da sessiz kalmamak... En doğal hakları sanatçıların en özgür ifadeyi kullanabilen, çünkü bunu sanata yansıtarak, gidip bir alarak veya da birilerini döverek, birilerini öldürerek yapmadan kalemiyle, müziğiyle, sesiyle bunu dile getirmeleri, isyan etmeleri. Yani artık gerçi günümüzde aynı festivaller gibi, günümüzün sanatçılarını, müzisyenlerini bu ...durum pek görmediğimiz, artık eskisi gibi değil, yani eskiden çok daha sertti her şey, daha bir bir duruşu vardı sanatçılığın. Ee, şimdi biraz da artık Lay Lay Loma dönmeye başladı, özellikle son yıllarda ee, çok harika isimler çıkıyor ama tabi bu tarz konulara çok fazla giren olmuyor. Yani hala yaşamakta olan Morrissey gibi, ee, Tom Waits gibi isimler, hala Billy Brake. bunlar yaşıyor. Umarım daha da yaşarlar diyorum. Evet, e, festival ruhunun çıkışına baktığımız zaman eski sanatçılar e, o dönemdeki, e, işte belki John Lennon'ı en başta örnek verebiliriz. E, hayata karşı, sosyoekonomik düzene karşı işte içinde yaşadıkları ülkenin e, hükümet politikalarına karşı bir fikri olan donanımlı insanlardı. E, ve onlar e, bu alternatif bir şekilde müzikleriyle bunu ifade ediyorlardı ve festivale gelen kitlenin ruhu Aslında böyle bir kitleydi yani sistemin eleştirilmesinden korkmayan sistemi eleştiren kitle bir kitle vardı orada işte çiçek çocuklar hipler vesaire gibi dönemler zaten oralardan başladı ilk başta çok fazla eleştirildiler işte hani kafaları bir dünya takılıyorlar kendileri gibi ama aslında oradaki kitlenin ...çok bilinçli bir kitleydi... ...ve çok donanımlı bir kitleydi... Ee, ...hani koyun gibi... ...güdülmek yerine... ...seslerini yükseltmek... ...yükseltmeyi seçen... ...ve bunu da işte müziğin... ...bir, bir araya getirici gücüyle yapan... ...müzikle yapan... Ee, ...baktığımız zaman... ...günümüzdeki... ...dünya üzerindeki acılara... ...işte katliamlara vesairelere... ...baktığımız zaman... E, ...gayet barışçıl hani sistem karşıtı bir söylemi en barışçıl nasıl dile getirebilirsiniz işte müziğinizle ve festival alan, alanında sizin gibi düşünen insanların bir araya gelmesiyle o, o bilinci, ortak bilinci o sinerjiyi bütün gruba yaymak yani festivalin özüne baktığımız zaman bu var aslında e, ha, bu şu anlama gelmiyor her festival işte illa sistemi eleştirecek vesaire anlamına gelmiyor ama ...en köklü müzik festivallerine baktığımız zaman... E, ...böyle bir eğilim, böyle bir trend var. E, durum bu. Yani daha önceki programlarımızda... ...festival kültürün neden ülkemizde çok... E, ...oturamadığını... ...yani bu kadar yıllar rağmen ...ve yani yıllardır önemli festivaller düzenleniyor olmasına rağmen... E, Pozitiften sinanı konuk aldığımızda o güzel bir şey söylemişti o zaman. Yani bu adamlar bunlarla yaşıyorlar. Yani festival onlar için bir hayat biçimi. Yani sadece çünkü müzik festivalleri düzenlenmiyor. Birçok festivaller var. Ve bir yıl içerisinde 15 yani 20 tane, 30 tane festival görebiliyorsunuz. Şarap Festivali, Bira Festivali ve bir, bu tip pek çok festival görebiliyoruz. E, ama bana göre bunun haricinde... Bu kültürün yaygınlaşamamasının en büyük sebebi şu an gerçi bambaşka noktalardayız karşılaştırmak ne kadar mantıklı olur ne kadar mantıksız olur bilemem ama yine de 200 bin kişilik 400 bin kişilik festivallerde hala bu ruha sahip olan İngiltere'dekilerde özellikle hala o eski festival ruhunu taşıyan insanlar bulunmakta. Bunun sebebi de şundan kaynaklı dediğimiz gibi işte festivallerin çıkış noktası her şeyi ve en başta sisteme karşı bir baş başkaldırıydı, dik duruştu. Ülkemizde bunu ne kadar yaşayabiliriz? İşte en son yaşadığımız olaylarda biliyorsun ki oh olsunlar, yani gebersinler, iyi ki öldüler falan gibi Ak, Yani bir insanın yani... ...algılayamadığı, yani bir insanın bir insan için nasıl bunları söyleyebildiğini algılayamadığı bir ülkede... ...ne kadar zaten festival ruhunu biz gerçek işte bu yapılan festivallerin ruhunu yakalayabiliriz ki yani. Böyle bir zihniyet var karşınızda. Yani insanı insan olduğu için değil, insanı diniyle, diliyle, ırkıyla, yaşayış şekliyle, taktığı küpesiyle, miniyetiyle ve birçok şeyle eleştiren, hor gören... Onu ötekileştiren bir toplum var. Genel olarak konuşmuyorum bunu. Sadece dediğim gibi bu oh olsun tarzında olanlar için diyorum. Ve sanamayacak kadar da bir rakam bu. Yani işte gördük, okuduk, yaşadık. Bizim de ülkemizde bu tarz duruşlara sahip sanatçılarımız vardı. Yani Selda Baycan ki böyle işte de zaten çıkmasının sebebi buydu. Ahmet Kaya böyle bir sanatçıydı. Ee, Yılmaz Güney vardı. Ee, yazarlarımız işte, birçok yazarımız ki katledildiler. Ee, gençlerimiz aynı şekilde. Ee, yani festival ruhunun bence en şeyde hiçbir zaman random, yani tam olarak oturmayamasının sebebi bu olacak diye düşünüyorum. Tabi ee, Bizim çevremizdeki gençlerde tabi farklı bir duruş var, biz de azımsanamayacak kadar bir rakamlardayız, yani gün geçtikçe ülkemizde gerçekten bir farkındalık doğuyor, İnsanlar çevrelerinde yaşadıklarını, dünyada olup biteni biraz daha artık, biraz da bu sosyal medyanın bize verdiği güçlü oluyor. Bize verdiği güç derken artık rahatlıkla bir haberler alabiliyoruz. İşte eskiden ne olup bittiğini hiçbir yerden bir şey alamıyorduk. Çünkü bize dayatılan bir medyanın üzerinden haber alıyorduk. Şimdi günümüzde bu daha farklılaştı. Tabii sorunlar mı var? Çok asparagaslı şeyler çıkarabiliyor. Çok yanıltıcı bilgi kirlilikleri de olabiliyor. Bunları da artı, ayrı bir tarafı koyuyorum. Ama yine de... E bir şeyleri öğrenebiliyoruz artık yani burada Kadıköy'de bir şey olduğu zaman öğrenebiliyoruz ne bileyim bir yerde e, savaşlar çıktığı zaman anında haber alabiliyoruz bu yönden sosyal medya e, iyi oluyor yani festivalleri devam edecek olursam yani günümüzde işte bu lineup kültürü yani bizim hep eleştirdiğimiz festivaller lineup değildir dememizin sebebinde... Ve altında bu yatıyor. Yani line-up ıı, bir şeyler oluşturmuyor. Evet, güzel isimleri, birçok isimleri görebiliyoruz, ee, dünya görebiliyor festivaller aracılığıyla. Ama bir şeyler olması gerekir. Ben bunu biraz Ziget'ten örnekleyeceğim. Yani Ziget'te, ıı, Ziget'i sevmemin daha doğrusu sebeplerinden biri hala bu ruha yakın şeylerin oluyor olması. İşte, illerin çadırlarının olması, tiyatro oyunlarında bunları çok sert bir şekilde dile getirmeleri, kadın haklarıyla ilgili bir şeyler yapıyor olmaları, alan içerisinde insanların gerçekten sevgiyle birbirlerine yaklaşıyor olması. Yani sen Çinlisin, sen Almansın, sen Hollandalısın, İngilizler de ne bileyim siz İrlandalısınız, biz sizden nefret ediyoruz tarzı bir yaklaşım olmadı. O orada herkesin kucaklandığı, ve adına yakışır. Gerçekten bir özgürlük adası oluşuyor olması çok önemli bir durum. Ve bu ruhu zigette yaşıyor olmak iyi bir durum. Ee, ve bu insanlar zaten daha önce örneklemiştim. Yani, gerçekten line-up için gelmiyorlar. Arkada koltuklarını küçük o kamp sandalyelerini alıp oturuyorlar. Ee, yemek yerlerinde birlikte oturuyorlar. Çadırlarında birlikte bir zaman geçiriyorlar. Herkes birbirleriyle kaynaşıyor. Ve bir ...dostluk ortamı oluyor. Hani bize hep öğretilirdi ya... ...yani işte Avrupa'da işte bizim Türkiye gibi değil... ...yani kimse size gelip de komşum demezdi işte. ...Fransa'da biz bunun örneğini yaşadık yani. Ee, i̇yi günlerinden tut, iyi akşamlarından tut... ...ki Fransızlar çok eleştirilir bu konuda... ...çok soğuk olmaları ile ilgili. Ama kasiyeri bile sıraya rağmen... ...yardım edebilmek adına seninle geliyor... ...bir şeyler arıyor, buluyor. Ve çok sıcak kalınan veya bir restorana girdiğin zaman bir şey sorduğunuzda yani bu nedir ne yiyoruz gibi dediğim bir soru sorduğunuzda gayet net açıklıyor olmaları ee, işte birbirlerine saygılı olmaları yani yola çıktığınız zaman yani ışıklarda karşıya geçtiğiniz zaman bir arabanın gelip size çarpmayacağını bilmenin verdiği rahatlık ve birçok şey ve hatta gece kadın başınızda mini etikle, sarhoş bir şekilde evinize giderken birinin bir şey yapmayacağının belirtisi, yol bile sorsanız şuradan gidin gibi bir cevap alıyor olacak. Yani alabiliyor olabilmemiz. Ve pek çok etkenler var. Festivaller bunun en iyi yaşandığı yerler. Gerçekten insanlar birbirlerine gerçekten inanılmaz saygılılar. Birbirlerine inanılmaz sevgi duyuyorlar. Ve bu bir yapmacık bir sevgi değil. Yani gerçekten bunu yürekten hissediyorsunuz. Yani günümüzde ...en azından bu şeylerin taşınması iyi bir şey. Evet, çok eski o ruh kalmadı. Bu, bilmiyorum gelecek yıllarda ne olur... ...ama sistem tabii bizi çok daha kötüye götürüyor bence. Yani sistemden bahsetmişken... ...sistemin kendisi aslında... ...hani günümüzdeki o tüketim toplumunun... ...hani sadece politik bir durum yok burada. E ekonomik bir durum da var, sosyolojik bir durum da var... Ve günümüzdeki e, tüketime dayalı e, işte en güzel örneği belki Samsara belgeselinde bunun anlatılıyor. E, o tüketim toplumu insanın bilincini ve farkındalığını değiştiriyor. Yani insan soru sormayı bırakıyor. E, soru sormayan insan kendini bilmek adına da soru sormuyor. Komşusunu tanımak adına da soru sormuyor. Ülkenin e, ekonomik durumu hakkında da soru sormuyor politik düzen hakkında da soru sormuyor. Varoluşla ilgili soru da sormuyor. Dolayısıyla hani bir kapatılma var. Aslında çok açıldık evet bir taraftan. Ama bir o kadar da kendimizden uzaklaştırılıyoruz. Bu bana şey gibi geliyor hani renkli oyunlarla bir kapı var. O kapıdan geçeceksin ama kapının önünde öyle müthiş bir gösteri var ki sen oraya takılıp o kapıdan geçmen gerektiğini unutuyorsun. Çünkü çok renkli bir oyun var. Biraz sistem bunu da şey yapıyor. Dolayısıyla bence artık o festival ruhuna uygun sanatçıların sayılarının azlığı ya da parmakla sayılacak kadar az olmalarının <gülüyor> temel sebebi de o. Yani artık sorgulayan kalmadı ki. Yani pop kültürü ki severim popu yanlış anlaşılmasın ama hani kültür olarak bakıldığı zaman orada, or, or, yani tüketimin or, oraya sirayet etmesi, özellikle bazı müzik türleriyle birlikte, yani toplumdaki değişim, öyle bir film vardı bilmiyorum onu izledim mi toplumdaki değişimle e, müzik kültürü çok paralel gidiyor. Dolayısıyla artık günümüzde sistem de o kadar fazla renkli oyunlar sunuyor ki sanatçıların, müzisyenlerin, dinleyicilerin önüne artık sistemi sorgulayamaz hale geliyorsunuz. Hatta bazı ülkelerde ki ülkemizde buna dahil, bununla ilgili bir şeyler söylemeniz bile çok kolay hedef olmanıza ya da işte ne bileyim yaftalanmanıza sebep oluyor. Yani işte oh olsun diyenlerden bahsettim. Ben kendilerini hani insan sıfatıyla anmamayı tercih ediyorum açıkçası. Yeah. Yani ben... Ya yani insan sıfatıyla ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü e, kişisel görüşümü soracak olursan canlı türleri içerisinde bence en aşağılık canlı türü insan yani e, bunun sebebi çünkü bir hayvan veyahut da bir bitki veyahut da yani hiçbir canlı türü yani başkasına bu kadar e, şey gözüyle bakmaz yani bu kadar e, vicdansız olamaz. Yani insanlar işte birbirimizi yok ediyoruz, hayvanları yok ediyoruz, bitkileri yok ediyoruz, doğayı yok ediyoruz. Ve bu dünyaya verdiğimiz zarar inanılmaz bir zarar. Yani, <gülüyor> yani belki garip gelecek. Yani bu dünyayı bence kurtulacak olan yani bir gün bu hayvanlar ve bitkiler gerçekten ayaklanıp bizden bunun intikamını alması. Yani bu, bu benim inancım. Yani bir gün böyle bir şey olmasını bekliyor ve istiyorum yani. Çünkü gittikçe... İnsan olarak daha da zarar verici duruma geliyoruz. Ve e, çok acı yani. Gerçekten çok acı. Yani bütün canlı türlerine verdiğimiz zaman artık birbirimize de veriyoruz. Her şeyi veriyoruz. Yani bunun bir dur, durağı yok. Yani şu son takvime baktığımız zaman şu gün bir acı yaşamadık dediğimiz bir günümüz yok. Yani her gün bir acı var. Yani her gün... Anmaya katılacak olursak takvimde gerçekten bütün 12 ayda yas ilan etmemiz gereken bir sürü gün var. Yani bir ay içerisinde kaç tane e, yani en son döneme baktığımızda biliyorsun yani her ay birilerini kaybettik. Yani 15 yaşındaki bir çocuğu kaybediyorsun yani bir doktor yanlış rapor verdiği için bir genci kaybediyorsun, bir genç başına silahlan vuruluyor, kaybediyorsun, işte bu çocuklar oyuncak götürmeye gidiyor. Yani daha bunun nasıl bir açıklaması olabilir? Ya yani orada ne işiniz var diyebileceğiniz bir soru değildir bu. Ya yani ne işiniz var? Bu çocuklar oraya oyuncak götürmeye gidiyorlar. Yani orayı yapılandırmaya gidiyorlar. Bu kadar mı biz insanlara ne bileyim nefret doluyuz? Yani bu Kobanesi değil artık. Yani bu nerede olursa olsun. Ya ben Filistin'de yaşanan şeylere de karşı çıktım. Çünkü bir insan yok ediliyor. Irak'ta yaşananlara da karşı çıktık. Yani masum insanlar gidiyor çünkü. Bunun Müslümanı, Kürtü, Türkü, yani bir şey yok. İngiliz ve Amerikanı da yok. Ya biz yani konuşamayacak kadar ağrı geliyor bana bu konular. Çok ağır. Yani John Lennon'ın işte gitmesinin sebebi önümün çok tartışılır. O konuya girersek çıkamayız. Ama kendi düşünceme gibi soracak olursan tabii ki de John Lennon öldürüldü. Yani en basitini oradan gireyim. Ve görüşleri uğruna, söyledikleri uğruna bu insanın söylediği Imagine şarkısını yazan bir insanı öldürüyorsunuz. Daha ne diyeyim yani bu konuyla. ...zaten günümüzde yaşadığımız... ...yani nefes var konuşabilirim... ...şimdi kalkıp Zigit'in nesini konuşurum... ...yattı Raken sana Lolla Paloza'nın... ...yani ben yaşarken... ...birileri gitti yani. Bu kadar acı doluyum açıkçası bu hafta. Bu yüzden böyle bir program... yapmayı tercih ettik. Yani... ...konuşabileceğimiz bir şey yok çünkü. Hiçbir şey konuşamayız. Evet... Ee... Gerçekten sözlerin tükendiği noktalardayız. Ha, bu noktalara dediğin gibi defalarca gelindi. Özellikle son içinde bulunduğumuz yıllarda, son aylarda. Ee, bu da böyle bir dönem. Ve buna karşı festival günlükleri olarak bizim yapabileceğimiz... işte ...o festival ruhunu tekrar hatırlatmak, niye böyle olduğunu hatırlatmak... O zaman programı da bu sefer değişik bir şey yapacağız. Normalde müzik çalmıyoruz. Sadece festival notlarımızı ve festivallerle ilgili konuları konu ediyoruz. Ama bu hafta Suruçta ölen herkesin anısına bu ülkenin, bu coğrafyanın ve bununla birlikte bütün dünya üzerinde yaşanan bu sosyolojik acılara, katliamlara hepsine John Lennon kendi yazdığı sözlerle hani bazılarımıza çok yüzeysel gelse de aslında çok derin olan çok önemli duruşu olan sözlerle cevap versin. John Lennon'dan imajınla e, festival günlüklerini bitiriyoruz. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyan. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.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 There's no country It isn't hard To do Nothing to kill Or die for And no religion Too Imagine all The people Living may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing Festival günlükleri Müzik festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Hazırlayan ve sunanlar Ebru Deniz ve Gökhan Yenileyen. Açık Radyo program destekçisi olun